Gufranla Türlenen Ay Hiç Dinmeyen Bir Neşe Hiç Bitmeyen Bir Zevk Hiç Eksilmeyen Bir Aşkla Tütüp Giden Bir Ay Varsa O Da Ramazandır Bir Sene içinde Geçen Bütün Nazlı Mevsimlerin Ayların Özünü Ruhunu Gerçek Manasını Ve Onlardan Süzülmüş Toplanmış usareleri en tatlı bir şiveyle sunan Ramazan günleri, Ramazan geceleri, Her rahsa gönülleri ayrı bir haz ve ayrı bir tatlılıkla sarar, Şefkatle onları kucaklar, Muhabbetle okşar ve yaşama zevkiyle coşturur. Ramazan günleri dünyanın her yanında, hususuyla Müslüman ülkelerde ve Müslümanlar arasında ve hele bizim dünyamızda bütün alakalara merkez, bütün ruhani zevklere meydan, bütün heyecanlara sahne, bütün terakkilere nurdan bir helezon ve bütün insani hususiyetlerin inkişafına açık bir fırsat, bir ganimet alındır. Geceleri ayrı bir duygu, gündüzleri ayrı bir aydınlıkla tulu eden Ramazan günleri gönüllere ayrı bir ruh çalar geçer ve toplumun birbirinden kopmuş parçalarını bir araya getirir bütünleştirir bütün inziva zedelere cemaat yolunu açar ve onların gurbetlerini izale eder herkese değişik buğutta bir his ve fikir ziyafeti verir ve herkesi bir kere daha hayata uyarır. Ramazan, minarelerin başındaki mahyalardan, camilerin derunundaki avizelere, mescitlere uzanan yolların sağındaki solundaki kandillerinden, evlerimizin içindeki lambalara, müminlerin yüzlerindeki duruluktan, gönüllerindeki aydınlığa kadar her yerde ışıkla türlenir. Hele dinin yeniden gençliğe erdiği günümüzde o, seher yerlerine açık sahurları ve gizli lütufların tecellileriyle tüten iftarlarıyla öyle farklı bir hava, farklı bir ziya ve farklı bir şive ile gelip gönülleri okşar ki, olsa olsa ancak aşkın vuslat ümidiyle kanatlanması bu kadar cezbedici, bu kadar imrendirici olabilir. Sanki Ramazan ayına kadar ruhun sonsuzluk iştiyakıyla insan arasında bir perde varmış da, Oruçla o perde aralanıyor gibi olur. Ve o ana kadar kalbin bir köşesinde sessiz sessiz uyuyan aşk kuşevk Birdenbire canlanır, kabarır, köpürür, bütün benliği sarar ve önüne geçilmez bir busta tarzusuna inkılap eder. Bu mukaddes arzuyu gerçekleştirme yolunda üfül üfül bağrı tecellilerin estiği seherler kollanır. İnsanlar için hep ötedere açık birer menfez gibi müşahit bekleyen namaz vakitleri olabildiğince değerlendirilir. Ruhlara remhureyhan teravihlerle gönüller coşturulur ve duygulara kase kase ilahi nefaat içilir. Derken Herkes derecesine göre adeta uhrevileşir, ledünnileşir ve birer melek halini alır. Ramazan Kur'an ayı olması itibariyle bütün bir sene Kur'an'dan uzak kalmış olanlar bile ciddi bir susamışlık içinde kendilerini onu refşan iklimde bulur. Ve Kur'an'ın sağnak sanak onların başlarına boşalttığı ruh, mana, esrar ve eltafla, benliklerinin kurumaya yüz tutmuş bütün vadilerini sular, bir baştan bir başa gönül dünyalarını tıpkı bir çiçek bahçesi haline getirir ve onları var olma zevkiyle coşturur. Onlar Kur'an'da bütün varlığı duyar ve dinler, duygu ve düşünceleriyle kanatlanır, Kur'an'da bütün hilkatin soluklandığını hisseder, ürperir, yer yer raşelerle kendilerinden geçer, zaman zaman da göz ile nefes alır, göz ile boşalır, aradan perdelerin kalktığını duyar, Allah'a yakınlardan daha yakın olduklarını hisseder ve kendilerini adeta bir zevk zemzemesi içinde bulurlar. Kur'an'ın ledünni muhtevasını ancak, O'nda bütün varlığın sesini duyabilenler ve O'nun derinliklerinde insan ruhuna ait korku ve ümit, tasa ve sevinç, keder ve neşe musikisini birden dinleyebilenler anlar. O'nu sanki kendine inmiş gibi dinleyebilen üstü ruhlar, O'nda cennet meyvelerinin lezzetini, Firdevs bahçelerinin Renk ve güzelliğini Reyyan yamaçlarının Çağlayan ve manzaralarını Müşahede eder Ve onunla gürül gürül Hale gelirler Kur'an'ı Ramazanın Şeffaflaştırıcılığı Ve kalbin Şinas ölçüleriyle ele alıp Onun derinliklerine Yelken açabilen saf gönüller Her lahsa ayrı bir uhrevi kıymete ulaştıklarını hisseder ve her an bekanın ayrı bir buğduyla tanışırlar. Bu insanların düşünce ve hayatlarında metafizik, fiziği tamamlar. Manada maddenin gerçek muhteva ve değeri olur ve her şey perde arkası kıymetleriyle ortaya çıkar. Ve yine bu insanların çehrelerinde sanki İlahi isim ve sıfatların engin dairesine açık bulunmadan mülhem, gizli bir seziş, derin ve farklı bir anlayış ve Kur'an'la inlemiş günlerin uhreviliklerinden kalma bir olgunluk, bir doygunluk, bir safvet, bir içtenlik ve imanın altın zevkleriyle beslenmiş bir letafet, bir cazibe ve bir mürüvvet çağlıyor gibi. ...bir büyü hissedilir. Onlar hiçbir şey konuşmasa, hiçbir şey anlatmasalar bile, ...o anlamlı tavırlarından, edalarından, endamlarından, bakışlarından, duruşlarından, ...bu manalar her zaman taşar gelir, gelir ve her tarafta yankılanırlar. Kur'an kanatlı ve Kur'an buğutlu Ramazan-ı Şerif kadar gecesi ayrı nuraniliğe ve gündüzü de ayrı aydınlıklara açık bir başka ay yoktur. İnsan her yeni Ramazan'la bir kere daha hem de bütün tazeliğiyle Kur'an'ı ve onun gökler ötesi kaynağını, türlenen ilahi marifeti ve onun kevn mekanlara dağılmış işaretlerini, Allah aşkını, ve onun inanmış simalardaki pırıl pırıl izlerini görür, duyar ve sezer. Evet. Ramazanda Kur'an bütün bir kaderin yonttuğu bu pırıl pırıl yüzlerin ve bütün bir mananın iç derinliğini gösteren bu ışıl ışıl gözlerin hepsinde ayrı bir uhrevilikle parıldar. Kadın erkek, yaşlı genç, zengin fakir, alim cahil, Aristokrat halk. Hemen herkes bu mübarek zaman diliminde hayat ve yaşayış basamakları itibarıyla Ramazanlanır ve Ramazan'la gelen manaları soluklar. Evet. Herkes istidadına göre ve kabiliyetinin el verdiği ölçüde onunla değişik bir buhta çeşitli münasebetsizliklerden insanı baş aşağı götüren rezilelerden ve bütün manevi kirlerden arınır, nurlanır ve cennetlere ehil hale gelir. Ramazan ayı, yümün ve bereketiyle o kadar zengindir ki, gölgesine sığınan hemen herkes, onun servet ve gınasından istifade eder ve uhrevi sultanlıklara erebilir. Gençler ihtiyarlar, Sağlam müminler arızalılar, zekiler ahmaklar, akıllılar deliler, eşyanın perde arkasına kapalı olanlar, açık bulunanlar, bir işe yarayanlar yaramayanlar, hakim olmak için yaratılmış bulunanlar, mahkum olarak dünyaya gönderilenler, binbir gayre içinde dahi dimdik ayakta durmasını bilenler, en küçük sarsıntıya mukavemet edemeyip, devrilip gidenler, hayatlarını karamsarlık içinde ve inleyerek geçirenler, cehennemlerin içinde bile ümit şakıyanlar, ömürlerini başkalarına dayanarak sürdüren dermansızlar, en onulmaz dertlerle kıvranırken dahi neşeyle gürleyen iradeler, yaşayışlarını yeme içme ve uyumaya göre programlamış tenperverler, yemeği, içmeyi ve uyumayı aşmış gerçek insanlar. Evet, bütün bu birbirinden ayrı, birbirinden farklı sınıflar, değişik ölçülerde de olsa, onun aydınlık ikliminde mutlaka başkalaşır, farklılaşır ve halinin müsaadesi nispetinde bir yerlere ulaşırlar. Ramazanın güzellik ve nuraniyeti, ve o nuraniyete açık gözlere akseden varlığın mana dolu ihtişamı, bu birbirinden ayrı ve farklı gruplar üzerine saldığı sır dalga boyundaki bir kısım tayflar sayesinde, o kendine has tadı, havası, ruhu ve manasıyla gönüllere öyle bir siner ki, en inatçı kafalar bile mukavemet edemez ve ona teslim olurlar. Ramazanda her şeyi kendi sırlarıyla bürüyen geceler o kadar monist ve tatlı. İnsanın duygu ve düşüncelerini ayrı bir halavetle kucaklayan gündüzler o kadar sıcak ve yumuşak. İnanmış simalar o kadar hisli ve derin. Allah'a davet eden sesler o kadar şefkatli ve bunların hepsinin ifade ettiği manalar... O kadar duygulandırıcıdır ki, Bu gufran ayına sinelerini açabilenler, vakkaten dahi olsa, Tasalardan, Kederlerden, Bir bir sıyrılıp, Cennet mutluluğunu duyarım.